Edebiyat resimlerimizi hepimiz önce dinlediğiniz hoş geldiniz neydi? Bugün sizlerle hem bu mekanın teşhisler hem de güzelmiş yağmur sesiyle ki edebiyatçılar dediğimiz gibi yayınlanan benim bildiğim haberi yağmur sesiyle hep şiirler, romanlar daha bir de okuyabiliyoruz. Bugün aramızda çok değerli hocalarımız var. Ben kendilerini takip etmek istiyorum. Takipcimiz Sayın Dursun Ali Kahçı Bey ve konuşmacımız Profesör Doktor Şahin Uçarı alkışlarınızla söyleşe için sizlerle başlıyor. <Gülüyor> Aplauz. Sayın Hocam, çok değerli işaretleriniz. Hoş geldiniz. Bugün bir konumuz, dil ve felsefe konusu, bu işin uzmanı, değerli şahin hocam, bir pari felsefecisi, aynı zamanda dil felsefecisi. <gülüyor> konumuz biraz derin, derin erden maden çıkarmaya çalışacağını inşallah. E, herkes tabi anlamaya çalışacaklar. Çünkü çok kadim bir sözümüz var. Mevlana ya ait e, ne siz ne kadar konuşursanız konuşun, ne söylerseniz söyleyin, söylediğiniz şey başka arasında anlamlıdır. Ya herkes kendi yeteneğince, kendi kültürünü, kendi çapınca, çok zaten ayakta öyle bir şey. TSK de bunlardan bahsediyor. Dolayısıyla ben çok fazla konuşup satacağım şeylerini, sözlerini çok bulandırmayacağım. Ha da belki bir bir şu da sorularla Hocam, söylüyorum şimdi, hocam. Ben şöyle bir giriş yapayım isterseniz. 1995, 1996 yılıydı. Trabzon'da, hocam değil de daha o zaman değil. Bir seminer veya bir sempozunda. Varlığı, mana ve mazlumlu konusunda, kitap da çantamda. Aslında o kitabı da göstermek istiyorum. Benim için de, çok önemli bir kitap bu 1995 yılında almışım varlığın mana ve mazmunu ilk defa böylesine bir kitapla karşılaşmıştı hocam orada kaldı ondan sonra da bırakmadım okudu e son kitabı okuyamak uzaymış ama 3 kaç kitabını okudu derinliğine derin e, bir anlayışı var ama bir e, sebeple bir şey var, emekli oldu erkenden, yani. niçin olduğunu da bilmiyorum, o kendi dünyasına bir şey. İnşallah yeni şeyler üretir de, hocam beynimizin e, kelimelerin alevlenmesini sağlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla ilk defa hocam şöyle düşünelim, şöyle soru sorayım. Fesete ve dili nereye oturtmamız gerekiyor, nasıl bağlaşıyorlar bu ikisi? Buradan başlayalım ve ondan sonra size unutmayalım. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi zaten her seferde dil arasında kilonar kumarında yankıya yokluğunda dünyada maklutunca iyi olur. Zaten fikrimi de pekala bozuk olduğu için. Neyse. Zaten neredeyse bu taraftan sayılabilecek kadar ilişkin bir şey yapar. Bana göre hatta Pensepe dil oyunlandığında ibaret. Pensepeciler bütün pensepe tarihi boyunca dilim, semantik üniversitesiyle ilgili tartışmalar yaptılar. Yani kavramlar birer çeyreğe ne kadar deral ediyor, birbiri içinde ne kadar tutar Kullandığımız kavramlar, kelimeler, hep bunun mesaisiyle uğraştılar. Aklı olarak ya da olmayarak hep semantikle uğraşıyorlar bu pensepe. En az Sokrat'tan beri, Sokrat'ta başladık. Geltik daha daha çok fizik, tabiat hadiselerine yönelik çalışırlardı. Çalışırlardı ki antik filozoflar, kaleski bildikler, e, istagori bildikler. Taktik de e, kavram tartışmasına, kavramların kendi içindeki münasebetlerine dönüştü. Sokrat diyaloglardan ibarettir. Ve bu gelenek, ve buna kadar da söylemek Hatta 20. yüzyıldaki pozitiv yılar ekolü çevre, şiddet, trashland da bulunduğu çok insan. Bunlar bunlara dönüş istediler. Altı farklı dalıyor. Evet. Bunlar Western'ın bütün işini Bittiğinden itibaren onu iddia edecek kadar ileri kaç tane öyle değil mesela. Çünkü yeni bir şey daha çok analize, analizle ilgili. Nasıl dedim? Hem tesisleri nasıl bir şey? Sen tesis analiz yap. Yani terkibi düşündüler. Eski çağlarda öyleydi ama bir hikmet arayışı olarak tesisleri hem metafizinden hem diğer birçok alandan insan kurumlulara ermiyor diye yahut işte akıllı şeylerdir diye vazgeçmesi sebebiyle hem sebebi epistemolojiye bilgi teorisine yani insan tartışmasına düşünmeli deyse bu diloluluğu da hem evet, sebeciler gördüğü kadarıyla daha çok bu her teoriyi dediğimiz yani kavramları kendi içinde tutan bir, mantıksal olarak doğruluğu ileriden görüyorlar. Aleyreksel. Yani çoğunlukla. Demek oluyor ki gerçeklik iltenlerinden de sadece bu mantık kriteri ve semantik kriteri nasıl rol oynuyor kansfede. yani konsefe bazı kontrollarında söylemişim ki tabi çok uzun tarih ve bize bu görevleri izah gerektiriyor. Şimdi de bunu yapamayacağız. Sadece hüküm günlüsünü söylemekle Epey gayet olamayız. Zaten benim ki fikirlere baykırır. Ebu da ayrı bir fikir ama şimdi senin sebeplerinde izah etmeden çetçeği söylemek biraz terslere gidiyor ama felsefe lisaniyat gevezeliğinden ibaret hale geldi. Kavramlar. işte bu kavramı nasıl kullanılır? Doğru mudur? mantıklı mıdır? Değil midir? Gibi bir tartışmadan ibaret. Yani lisaniyatla felsefe aynı şey. Daha doğrusu lisaniyat farklı bir biraşa ama İnsan yaptığımız semantik dediğimiz bölümü, buna anlam bilim diyorlar, buna dil felsefesi diyor. Ben yani böyle tecrübeyim. Şey dil felsefesiyle ile perspektif arasında bölüm farkı öyle diyorum. Ben semantikle ilgilenen çocuklarımızda pek yok, neredeki çocuklar için çok da, en az hocaları da. Yani anlamıyorlar semantikten gördük kadarıyla, semantiklerle ciddi bir neşinlatları yok, bildiğim kadarıyla. Demek oluyor ki. Felsefeden hiç anlamadan felsefeyi anlamaya çalışılıyor. Semantik bilmeden nasıl olacak acaba felsefe? Ben onu anlamıyorum. Çünkü felsefenin için zaten semantik. Yani dil felsefesi, dilim kavramların kutarlığı üzerinde. Yalnız ben hemen söyleyeyim. Lafı bu anlakta bırakmamak kabininde sadece tutarlılık, dilin antik, antiki bakımdan kavramların kutarlığı anlamında, kualite teori yok. Gerçekliği olur. Ee, şarkıcı teorisi yok, başka bir çok var. 78 çeşit, isterseniz birkaç tane de siz bilir e, Gerçeklik kriteri vardır. burada. Mesela böyle fanstiyat teorisi gibi, realiteye takviye teorisi, alakmatik teorisi gibi, performatik teorisi gibi, saltantiyal teorisi gibi birçok teori vardır gerçeklik hakkında. Gerçekliğin nasıl? De. <gülüyor> Cahil insanlar ve stratejikler gibiiler çok net bildiklerini zannederler de, öyle basit bir şöyle öyle bir şey değildir. Felsefi açıdan da, din açısından da. Ve filozoflar sandığı kadar da basit, o pensefi kriter sadece bu gerçeklik teorilerinden biri. Mesela ilmi bir kliterle de taban taban azıktırır. Bilim, realiteye bir tekabül et tek ve pragmatik teoriye tekabül eder haklı olarak. Dolayısıyla e, ilimdeki mesela kontrol fiziğindeki birçok problematik şey mantık sınırlarına daha hiç girmediği için mantığa uymadığı için pensebecilerin aslında Anlamaz, kabul olmayan şeyler. İlimi anlayamaz bile yani. Tabi tıpkı öyle, her şeyden mantık aralasın. <Gülüyor> e zaten mantık, kuantum mekaniği yani üçüncü şık olmazlığı prensibini mantığı dediğerek işe başlar yani. Einstein Berlin tarihidir. Evet, dolayısıyla ilmi bile anlamaktan ariz kalıyor. İnsan yapıcılarında bir tartışma, insan yapıcılarında semantik yazarlıklarından ibaret deliysiz bir kaşar büstü gibi görünüyor. Tabi ben. Arkadaşımız Tarih Tarih Sözcüsü o lafta biraz yanlıştır. Felsime kalitesi veya değildir. İlk seviyedir veya düşük seviyedir o tartışılabilir ama. Ben yani bir Tarih Tarih yapan insan olarak bir Tarih konuşurken Tarih'deki vacirasını ve diğer müziklerle mukayeseyi de yaparak bu veriyorum. Yani Felsi'ne geldi, 22 yılda bir takım nisan analizlere Efendim, mahkum olan, yani semantik terözelikten ibaret bir faaliyete dönüştü. Bu doğru bir şey değil, yaslı çağlarında, Evlatör'ün çağında, filosofya dediği vakit, topya hikmeti demektir, filosof da hikmeti seven demek, Hikmeti arayan insan, hikmeti seven insan, ama hikmet dediğin şey, ilimden ibaret değildir. Bir sanat tarafı da vardır, bir tefsir tarafı da vardır elbette, bir efendim ee, ne derler, ilahiyat tarafı da vardır, bir mistik tecrübe tarafı da vardır, hikmetin yani bir sürü yönü var. Sadece dil oyunlarıyla hikmetin tamamen ihtiva eden bir sadece dünya görüşü inşa edemez veya çeşit bence. Bu, e, abim dekstu, Götem'in e, sırr-ı ekber dediği şey bu mudur acaba? Ha evet, sır rehber nedir diye sormuşlar, benim şeyden hale ediliyorsunuz siz, olayların evet. anlamı kitabından bağlıların manada olduğunu. Evet. Bu arada okun sıkıntı dediği göğdenin açık, aşıktan sır dediği şey, aslında bu panişatlardan alınma bir şey, sır rehber nedir, en büyük sır nedir? İşte göğden buna, herkese zahir ve açık olduğu halde, kimsenin göremediği, esrafını hükümet edemediği sır demiş. Afikat zahir olmakla beraber zorunlu şiddetinden gaip olur. Bade, evet, bizim eskilerinin tabiriyle Hak için tabir edildiği gibi. Yani bir meselenin külüne bakık olmak başka, onun ardında bir takım bağlılar sahip olmak başkadır. O külüne bakık olmak da yani tek bir Bakışlar sizden. herhangi bir isimlilikler bu fazla mesafe kat edilemeyecek. Hatta zor bir iş yani. Evet. Hatta insan hidrakini aşan pek çok görü varmış. İnsanlar açısından da başka açılardan doğru. Geri gelirse açar mı? Bir de şey sormak istiyorum. Bir kelimenin e, metafiziksel bir anlamı yoksa, sizi metafiziksel bir dünyaya götürüyorsa, Onunla din fesek veya fesek yapılabilir mi? Arkasından şunu soracağız. 1932 Türk Din Devrimi ile birlikte kelimelerimizde metafiziksel bir yürüyüş sınırlanmıştır. Şehir efendim, dilim adamları fizikle uğraşıyorlar. Fizik, tabiat demek anlamlıcak. Tabiatın bunları fizikle yani maddi desteklerle uğraşıyorlar. Hı görülebilir, erileri tutabilir, somut nesneler eder. Metafizik gelen şey ise bu fiziği ötesinde kalan şeyler. Zaten fizikten sonra gelen hatalarında metafizik tabirini kullanmışlar arşı konu kitaplar için. Fizikten sonraki faizler, fiziği iknaf edemeyeceği fizik ötesi şeyler. fizik ötesi Bu yok. Fizik ötesi şeyler. İyi de gerçekten farklı olmadığı bir şey var. Tabi ben bu görüntüleri kendime mağdur. İtiraz eden gene hepsi. Evet. Ama kendi görüşlerle bağlı diyorum ki Fizik teorilerin de farkında olmadığı birşey var. Biz fiziği izah edebilmek için denet artiklik kullanıyoruz. Fizik teorilerini matematik yasasılara bağlamak temavü da daha kısa buradan bütün belçeliyeti buna Müslümanlar da dahil Yunan Antalitesi'nde çok etkilendikleri için bütün Beşeriyet'in çok fazla etkilendiği bir metod. Modernizmde o temeller üzerinde En azından Batı Medeniyet Öyledi. Orada farklı şeyler olsa da, farklı mantıklar olsa da. Fakat siz fizik öğelerini, matematik esaslarına, müdüklerini talih ediliyorsanız bu demektir ki zaten metafizikte uğraşıyorsunuz. Çünkü matematik bilintisi bu metafizikteyiz. Çenker İstazı'nı da Hatta değil öyle değil. Ben de bunu ekledim. Çekmekleri, matematik, bilim bilgisinin metafiziklerine, dilde bilgisinin metafizik. Mesela şimdi ben metafizik ettim. Evet, Türkiye'de fizik ötesi diye çevrinde bir şeyler dikti değil mi? Fizik ötesi başka, metafizik başka. Ses olarak, artı kelimeler değil mi? Yine Bir de çıkarıyoruz. Bu gürültünün içinde bir anlam olduğuna inanıyoruz. Yani bir çeşit maddur, benim kumarım, bana kumarım, yaşlısız mı tartışı bu diyorsunuz? Siz müsabakınız ben e, söyledim öyle bu satıcılık karşımıza geçinceye kadar derin baygıslar bir daha içeride değil. Şimdi burada da öyle bir bir yerde, kitapta da ifade bir yerde zannediyorum. Zaten bir bir metafor, bir şeyi içine başka bir şeyin geçmesi anlamda. Zaten kelimenin kökü de azıcık da oradan yeriz. Devenin karnındaki doğmamış yavruya derler, anahtar, mezanı diye. Yani içeride gizli olan, batınında gizli olan, kullanmaya gerekir maddur. Beni söylediğiniz batınında anlamın gizli olmasının zaten başlı başına bir istalet, bir, bir maddur. Ve aslında dilim bütün kelimeler öyledir. Ve hatta altında söylediğim bir şeylerden birbirine şudur. Yani kısaksa geçtikten laflarım ama arkası çok olur. Şer gerekir. Aslında başlangıçta bütün diller zaten hiçbir ve metodik dillerdir. Ne evet, de Tanrı görmemiş hatta. Diyen o soruşunu takip ediyorsanız. Evet. Yani zaten dil, bir gürültünün içinde bir anlam olduğuna inanmak şeklinde tamamen metafizik bir artısa. İnanayım, yani, dille veya matematikte bazı şeylere izah ediyorsanız zaten metafizik içindesiniz, içinde falan değilsiniz. Zaten her şeyi metafizik temel'e bağladınız demektir. Yani metafizik, reddet ve de bu aslında biraz absürt görünüyor çağda birçok çünkü zaten işin metafizikseli, sen artık ile uğraşıyorsun, dilde uğraşıyorsun. Dinin kelimelerini kendi içindeki anlam rabıtalarıyla, bir direğe ile münasebetler ile, muktevalar ile, doğruluyla, yanlışla, mantığıyla falan tartışıyorsun. Yani tartıştığın şey Dış dünyada şu sütlüğün mevcut olmadığı, şu masanın mevcut olmadığı mevcut olan bir şey değil. Bir güvültün içindeki anlamdan bahsediyor. Eğer matematik sembollerinden bahsediyorsun fizik yaparken? E bu sembollerin dış dünyada hiç karşılığı yok. Mabiyattan tamamen farklı fizik açısının mevcutiyeti ismi olur. Yani esasen metafizik yapma mecburiyeti insandan var, iyilik kullanacağı süreçte. Fakat hayvanlar yapmaz. Şimdi buna da başka bir yere geliyoruz, hayvanların dilleri meselesine. İnsanların birinin insana muhafız olduğunu zannederler. Halbuki hayvanların da kendi komunikasyon sistemleri var. En ikna resimleri, bir mikroplar seviyesinde de vardır bence. Ancak bu komünikasyon derece, derece, bunun dil seviyesinde anlaşılması, insan dilleri seviyesinde edilmesi için mücadet kavramlar, Bilgisayar kavramlar, felsezlerin tabiyle genel küllik kavramlar icat edilmiş ve bu kavramlarla düşünen bir dil haline dönüşmüş olması lazım. Hayvan dillerde öyle değil. Yani yurtları, banyoları dilleri icat ediyoruz. Mektebinde bize elde edemedik şimdi diğer kadar. Fakat e, işaret diliyle konuşma öğretilen şempanzelerden evliliğiniz var. bunlar hiçbir zaman bir kelimeye geçemedi. 2-3 yaşındaki bir çocuk seviyesinden daha fazla dili Tavrayamadı ve böyle dilin inanmaya yapısı, cümle yapılar veya cümle kavramı planamadı şeklinde tezahür etmiştir. Yani mesela ama çok gerçekti. İnsan dilinde daha gerçekti. Şimdi farklı dillerde bildikleri şeylerden elinden bahsedeceğim. Sen onu dilin bütün kavramları şüpheli. Bunu bir, bir kere inceleyeceğim. Son, bir kere onu elde bir gerçekliğe germe edeceğim. Bu kavramların kendi iç sahabı zaten hep tartışmalıdır. Fentifecilerin tartışılığı da odur semantik açıdan. Ancak bir dil kelimeleri semantikçı hayal kavanoz tabiriyle söyleyip buradan hak edilmiştiniz zannediyorum. Bir dil herhangi bir kelimeyi başka kelimelerle tarif etmek mümkün değil çünkü soru gelmez bir dil Diyelim kelime demek? Siz dersiniz ki sövgü, ebededir evet mi? Sövgü ne de demek? İşte sövgü, şunun arkası gelmiyor. Bütün dizide tekrar açsanız, arkası gelmiyor. Kelimeleri, kelimelerle tayin etmek öykü değildir. Sadece semboller. Yani aslında gerçek gerçekliğe, delalıkların ne kadar sembolleri, kullandığımız sembolleri? Mesela matematik sembolleri. Vatraman, matematik sembolleri, bütün dillerin içinde matematik bir dildir. tamamen metafizik bir şeyindir. Matematik sembolleri her bütün dillerde listede. Aymak diller olsun sanmıyorum. Son derece mücadretle sembolik olduğu halde. Aşırı derecede sembolik. O sembolik mantıkla da olmadığı gibi. Hemen, tamamen bir takım sembolleri istinadeler. Son derece fakir bir dil. Sadece haritelik prensibine ve çelişmelik bile mantığın istinadeler halinde 15.000. Ee, çünkü şıkkın olmaz ve birbirinden de eder evet, fakir bir dil olduğu halde <gülüyor> tabiatı insan kolayları değil ama haddi nesneleri, ölçülebilir nesneleri zaten onlarla ilgileniyor ölçülebilir, tecrübe edilebilir hissedilebilir nesnelerine ilgileniyor tabiatınlileri bu nesneleri ifade etmek bakımından insan nesnelerinde çok daha gerçekçi kesin ve sahip, o yüzden zaten matematik mümkün ve çok kullanan tabiat alimleri kendi e, mesleklerinde daha fazla sağlamlığı, daha fazla güven çünkü için matematik demek, ispat demektir daha. Ama ispat olabilmesi için tontoloji olması gerekiyor bir şey. Bakın şimdi <Gülüyor> zor anlaşılan şeyler söylüyorum ama bu işlerle ilgili arkadaşlarım anlayacaktır otolojik identifizim prensibinden çıkartıyor. Yani, binanede yani, ahliyet yani bir şey, neyse o olması prensibine çıkartıyor. Binanede fizikçilerin de matematiği fazla kullanmaya efendim, heves etmelerin, diğer bir matemada heves etmelerin hasısını, matematiği tecrübeye nispetler. sadece tecrübede çünkü sadece ihtimaliyet elde edebilirsiniz, kesinlikle edemezsiniz tecrübeden, kesinlik kazandırmak için mümkün verdir en azından teori kısımlarını matematik adlara dayandırmak, matematik örgüllerine dayandırmak temavülleri de bundan geliyor. Yani fiziği sağlamlaştırmak için metafiziyi kullanıyorsunuz, kalit bir tezak. E diğer şeylerde da öyle bir dil kullanıyorsunuz matematik kullanmadığınız zaman da. Tamamen fizik. Metafiz. Yani metafiziyi reddetmek iyi hoş. Onların başka sebepleri var, köstecilerin başka örgümanlar var, onları anlıyorum ama zaten yaptığın işe pür, saf mekaf etrafistiksel. Zaten dilin dışına da çıkamıyorsun tersileş olarak. Sen fizik yapamıyorsun, sen sanat yapamıyorsun. Sanat başka bir faaliyet, yaratıcı bir faaliyet, hiç benzemez. İmdi faaliyete eğer efendim, mensefi, miskinci düşünceye. Sen efendim, mistik tebliğe ile iddianlarına buna uğraşamazsın, onayamazsın onlardır. Dil bilenmemesine hatta mevcut maddi dâliyetinde bir temas edemiyorsun, dil içinde kalıyorsun. Dilin kavramları içinde kalıyorsun Halbuki, dilin kavramlarının yetmediği, Mesela ne gibi? Mesela bir şey neyse o olması, bir şeyin aynı anda iki farklı yerde bulunamaması. Alan gibi, basit mantık, gerçekler, kuantum mekaniğinde işlemiyor. Ama adam diyor ki, ben bu kuantum mekaniği bu Kopenhag'ın daha çok kuantum mekaniğinde farklı yorumlar var. Olara gitmeyelim. Şimdi lafı dağıtmak olur. Ama kuantum mekaniği neredeyse de kardeşim siz ayüstü mantığıyla kuantum mekaniğini anlayamazsınız. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Mantıkta bir tek ayüstü mantığı değiliz. Doğan'ın para mantığını, bu dizleri bir tarafa bırakalım. İnternetlerle o çizgi yazıp, yani herhalde 45'li matematik veya matematik bir şey, mantık çeşidiyle karşılaştırırlar. İşte i̇nternet yönelolojikten bir tür diye kadar, yani parakonsistikoloji yok mu? Yani kendisinde bile biraz tuhaflık var. Yani tutarlı olmayan bir şey, tutarlı olmayan mantık bir Yani teknolojiyi bilmem çok değerli mantığı falan bir sürü çeşidi var. Öyle mantıkla hatta mantıkla bu söylene bile bilemeyecekleri kadar geniş bir alan. Çağımızda bilim eski değerlerine biraz edilemediği bir ölçüde genişledi arkadaşlar. Hiçbir bakımdan gözledilemez. Milyonlarca katı. Değil herhangi bir branşı. Değil illetin tamamı herhangi bir branşı. Hatta o branşı herhangi bir Bölümünü tam manasıyla öğrenmek artık herhangi bir insan için mümkün değil. İnsan ömrü yetmez. Diğer bir psikiyatrinin, evet, epilepsi vakalarına uğraşıyorsunuz. Sadece epilepsi vakasıyla bütün önünüzü dolduruyor. Diğer şeyler. Tabii ki önemli bir şey soruyor insanlar. Herkes dünyada bir ya da iki ya da Ama insanların farkında olmamış olan şeylerden biri şu arkadaşım. Dil bu tasavvurları çok büyük ölçüde elde ve dil, insan dilleri çarpıdır, gerçekliği. Genel kavramları üreterek, o genel kavramları üretmese zaten başarılı olamayacak, düşünemeyecek. Hayvan üzerinde bir şahıs, bir sınırlı kalacak. Halbuki, bütün başarıların borçlu olduğunu, bu gerilelemeler, aynı zamanda gerçekten fedakarlık yapmak, ahasını elde edilen şeyler. Elbette içine intasyonlar da olmuş ki bir diğer diller, kimbek dilleri, finanslar, vesaire gibi şeyler de bildi. Şimdi ben de bildiği öbekleri ve bütün dillerin yüzde sekseninde bu tip hususiyetlerle malum olduğu için her diller böyle illülatlı hastalıkla anlamına. İsterse ben bütün diller, her sebeple dilden dair, tabii mantık dili de dair bakıldığında mantıkların da çeşitliliği böyle bir kusurludur gerçeğini çarptır. Yani biz insanlar fazla kendimize beğenmiş yaratıklarız. Geçmişte medeniyetin maddi uygarlığı, örtenim parlak başarılara bakarak mesela şu vitrayı inşa edebilmek veya başka şeylere yapabilmek, olmak, bunlara hükmetmek gibi eee bilim sahasında, teknoloji sahasında veya medeniyet sahasında gösterilen başarılara bakarak her şeyi başarabileceğimiz, her şeyi anlayabileceğimiz her şeyi ifade edebileceğimiz gibi yanlış zeyimlere kapılıyoruz. İnsan cinsini, türünü idealizde her şeye muhtelik bir yaratık farz etmek gibi bir hata. Bu buna çok yaptığı bir hataydı. İnsan her şeye ölçüsüdür demişti. Yani insan aklı karar verecek her şeye. Yine insan aklı yeterli değil her şeye karar vermeye. Yani ister felsefi üst üsül muhakeme biçimler olsun, İster gibi araştırmak içindir olsun. Mesela sanatın ulaştığı yerlere hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Hmm. Yani şimdi Leo Dostoy'un diğer bir Halk yaptığı Napolyon, Rusya Seferi ve Teferruatı'nın hayat manzaralarına hangi tarih için başarabilir? Tarihte ulaşamaz mı? İlim görüyle hiç mümkün değil. Yani siz tarifi yaparak ne kadar anlayabilirsiniz? Bir sanatiyarın sezgileriyle, ilhamıyla ulaştığı yerlere veya bir istik tecrübeli ulaştığı yerlere hayat mı edemezsiniz? Buna insanlar kendi zallarına düşünce kavli yerinden tazla ediyorlar bence. Şimdi aklıma yatırın. Sevdiğim rübairiz, daha doğrusu pekde rübairlerin en ileri. Hayyah çok güzel rübairi söyler ama bu da hayvan rübairleri arasında zikredin. En iyi hayyah rübair de belki budur. Evet, Siz bir parçasını söyleyin. Esra ve Ezeri Bâniyatü Dâniyi Bûnemâin, Bilhâf-ı Mâniyatü Dâniyi Bûnemâin, Eskes-esperdekûl-i Bûlûî Bûlî, Türkçenin atırları için tekrar edilir. ne ne de ben demiş. Vermek, bu, haf-ı sallallahu aleyhi ve Neyse, büyük ihtimaldır. Eldeyeceğimiz şeyler ne deme bilirsin, ne deme muhabbali halki ne deme olay bilirsin, ne, ne deme varlık perdenin arkasında gerçek varlık gerçek hakikat. İbelle e arka perdenin arkasında, perdenin arkasında demi konu yapıyoruz. Şöyle mi diyor, böyle mi diyor varlık hakikatlar? Eğer kaptığı vakit ne demek olursun, ne demek? Yani çok daha güzel şeyler hakikaten. Bir şey hakkında. Suri ve sati bir malumat sahibi olmak ile o şeyin kümine varlık olmak sebepleriyle ve tüm konularıyla birlikte, tüm mekanizmalarıyla konularıyla birlikte bir şeyin kümine asli tabiatına varlığına varlık olmak çok büyük bir farktır ve insan sadece malumat edilenlerin tablosu dünyasında asla hiçbir şeyin kümine varsalamak varsa. Öğretmencilerden bir kanka da söylemişti bunu. Eramenleri bilebiliriz ama emenleri bilemeyelim demişti bu manada. Yani bankaların külüne bakıp olmak manasıydı. Yani bu etrafımızda külünlerin afrikatinin veya böyle seneyi serdeyince o meseleyin tam manatıyla efrarla bakıp olmak tanıya şey insana sadece onunla bir kadardı bilgi verilmiş. ayet içinde Ertüncü'de de söylendiği İnsan e, ancak Tanrı'nın ürün verdiği kadar işte, hasseleriyle, durdularıyla, muhakemesiyle dil, mantık, matematikli, rasyonel muhakemi olsullarıyla veya sevgileriyle, sanatkar olarak, neyse içe olarak veya miskiterlik olarak, her neyse insan kabiliyetleri, imkanların riskleti derdiği bilgiye sahip oluyor. O da sürüle satı bir bilgidir. Eşyanın, kimler muhakkak olmak manasına gelmedi. O anlamda ediliyet sıranı Kimse ya da zaten tarihlerimizde olacakız, başka bir büyük akim bir devotta bile de o her şeyden. Evet, burun buranın kendisi Allah bir ayette burun, Allah'ın gözünden karanlık Allah ademe ismi verdi. Evet, yani <gülüyor> Allah dekarizma, kullaha, Allah ademe bütün isimleri. Daha önce şöyle bir tanıklımız: Allama Adamet Baykınla ve Adamet bütün melekleri öğretti. Meleklerin dediği inanmıyorum. Melekleri öğretmiyor, Adamı öğretiyor. Ondan sonra altta melekler düşer. Sadece etik bu mecburi hikayeyi yani tefsir etmesi ve mülküler bunu şerif ederek anlaşılması lazım. Yani bazı tıraşları yapıyoruz, bu kalp desmetinlere. Kuran'ın terinde dair dair san metinlerde söyledi böyle sıradan bir harfi laksidi anlam veriyor o zaman çok daha tatminkar görünmeyebilir ama kategorik anlamlarında burada i, isimlerden kast edilen o Allah insanı yaratmak istediği zaman işte yani tabi bu kovuluyor dedi. Her şeyi öyle hafiyat anlamaya temayüretmek, orta canhalle görülebilir, bir karşılamak doğru değil. Subhan da doğru değil. <gülüyor> Subhan'ın farkında değil, İlahiyatçıların değil. taş atmış olayın geri şey. Melekler diyor ki, ''Sen niye yedir? bir de çıkaracak kanun ödeyecek bir ziyaret?'' ki, ''Ne gereği var bu insanın?'' ''Bu düzenle bu iki isimleri öğretiyor. Sonra meleklerinin isimleri Sayın Bakan diyor. Sayın İsa'nın İsa'nın İsa'nın senin öğretilerini dinliyor, sonra da hikayeyi anlatıyor. Ama Bakara suresinin başlarında bir evredir, Hatun'un bakadığını yönetmiştir. Evet, o bir iddiayet olmalı. Şimdi, onun üzerine Adem'e ne görsen Tay isimleri diyor, eşyanın isimlerini, Adem Tayı'da. Ben size, ben siz bildiklerinizi bilirim, demektir mi? Öncelikler işte bakın, Adem sizler için. Yani Adem, yasnelere isim vermek ameliyete sahip. Bu anlamda var, Kenan diye bu mevcuduyu anlatan enteresan, uzun bir şiirin vardır. Meraklısıdan tavsiye olduk. Dolomu diye tercih edilmiş gibi, onu. Ben Kenan şiiri okursam, biraz daha iyi anlasın. İnsan isimler koyarak yasayı koydu kabiyatı, anlamlandığını vesaire vesaire yani dil kabiliyeti tanrı belgisidir insana anlamında bu ayetin şeyi. Tabi bu kabiliyetin sınırlı ölçüde yani ceddet kavramlara, gramer kurallarına falan kadar içelememiş olmakla beraber sınırlı ölçüde hayvanlarda da tutuldu. Ne kadar sınırlı olup bilemiyoruz çünkü biz yetmiyor yani sözemedik hırtların, dillerin, bayramaların, dillerinle uğraşıyoruz ama kadar. Çin'de yaşadığımız dünyaya bilene kadar yabancı olduğunuzu görür işte. Bir film yapmışlardı, kolaydan geliyorlar, bittiğim gibi çıkıyor, onlar dinli köylümeye çalışıyor. Yani Hı. Çin'de yaşadığımız dünyadaki canlılarla biraz şık kuramazken, acaba uzaydan bir gelse bir tane, onunla nasıl bir şık kuracağız acaba? Yani aslına bakarsanız, insanlar aynı gibi konuşanlar da tam manasıyla anlaşamıyorlar. Çünkü herkes, o Bâbi Kulesi metaforu zamanından beri kolay geldiği üzere herkes kendi dilini konuşuyor. Hani insanlar güçlü anlık olsun diye bir Suresi'ni yapmışlar. İşte Ali Ali Bayet'in, Demir Hakkı'nın ve Tebenan İmabede'nin inşaatına kina ediyor o. Yükseltörler yükseltörler bileği tahmin ediyor ki işte Tevrat'a göre bundan çok güçlü bunların dillerine ayrılıp birbiriyle dillerin anlaşılmasında dinlerin farklı diller dönüşüyor, çalışan işçilerin arasında anlaşmak güçlü anlaşamadıklar için, aynı gibi konuşamadıklar için, bu benim inşaatı da yarım kalıyor. Şekilde güzel bir metoforudur sevdattan. Fakat aslında hepimiz son derece şahsi diller konuşuyoruz. Bakın ben kendi Türkçe'mi konuşuyorum. Evet, Türkçe konuşuyorum ama kendi Türkçe'm mi içinde bazen şöyle farklardır. Eksatife yakın bir insan olduğu için kavramlara kendi arzu ettiği maddunu muhtemayı biliyoruz. Kendi rabıtalarıyla düşünüyorum. Mesela ben sevdiğim lafı saçma ve absürt bir laftır. Şey olarak, semantik açısından. Veya sosyal bilimler saçma bir laftır. Ne derler ona? E, oksimorom derler. E, yani birbirine zırt anlaşması mülkü olmayan kavramların yan yana yetine. Sosyal bilim nasıl olacak? Ne demek sosyal bilim? Yeni sadece maddi ilimlere mahzun. Sosyal bilimlerde bilim alanı olmadı. Başka bir şeydir. hariç bir sonuç aldığınız Başka bir yardımcı verebilirsiniz. Ama iddia ederseniz sosyal hâdlerde bilim diye yapıyor diye evet de biler miyim? Ben yani. yüklenmadığını bilen bir insan olarak inanıp yani her kelimeyi de yan yana getiremezsiniz canınız istediği gibi. Burada semantik kurallara var. En ironiden diyeciğim aklıma geldi. Bir cahil ile bir alim konuşurken iki farklı dilden konuşuyorlar. <gülüyor> Çok güzel söylemişler. Ebu işte. Zeyhani'nin bir ustanın... Bir cahil ile bir aile konuşması birbirinin dilini anlamayan farklı dillere mensup. İki insanın anlaşmaya çalışması gibi, belki tarzlanınca işaretleri falan yapabilirler ama her dili konuşan insanların rahat rahat anlaşamazlar. Ben de kendi dilimi kullanıyorum. Okullarım. Daha bir oğlum, bu bir diğer tercih etmesi, bir Amerikan arkadaş Manifet'e, çevirmenin için gel. Ondan sonra şimdi diyor ki, baba sen ne yapıyorsun yani? Bu kullanımın kelime nedir böyle? Mahsul sat da bilmem, ne, bilmem ne. dedim ben onu gazabeden iptivas etmişim. İktivas ettiğim kitapta tutucuya tercüme de bir şeyken, e orada da tırnak içinde ne görüyorsa aynı aynısını rakip etmek zorundayım. Hepinden bir şey olduğu için ayrıca tercümeye de iyi. Ya sütürmadım. Yani bu demek. Şimdi bu genç nesillerden bilmiyorsun ki onun dışında bir de benim kelimelere yüklediğim anlamlar diğer dil toplarlardan ve dilin muayyen standart kullanışından farklı olabilir. Mesela bir tarih kelimesi, farklılarım, tefek kelimesi, farklılarım. Buna benzer bir nevi kavramları düşünemeyen insanlar, farklılarımı yükleyebiliyor. O zaman da anlaşmazlık çıkar. Yani ben bir şey söylüyorum ama onu anlamak şey için benin bütün konuşmalarımı, bütün kitaplarımı okumuş ve beni anlamış olmaları gerekebilir. Bazen çok nadir hallerde yani de her zaman değil. Mümkün mertebe anlaşılır olmaya çalışan bir insanın ben her zaman da net biçimde ifade etmeye çalıştığım fikirleri hatta bu ödentileri gibi filozof ödentileri bilhassa almak filozofla çoğunluğum öyledir. Evet. Böyle anlaşılmaz lakı kılanın arkasına gidilenmek saçma sapan efendim belsefi rüya efendim terminoloji içinde bir yatırımını atmak gibi Endişe hiç olmamıştır. Bu tosto iftihabından öğrendiğim gibi bir yazının samimiyeti yoksa değerde yok. Yani haf açık, yani, ne düşünüyorsan onu net bir biçimde ihbar etmeye çalışan son derece samimi bir insanın aa, aynı yere bir fikirlerine bakmayın. Evet, şimdi şey yapamadığım gibi kelime kelimede de mesela suya yüklediğiniz bir anlam, bir başkası farklı bir anlam her bilim farklı bir anlamı yükleri şu anlarda Su dedi ki söndürücü bir şey susamışı fakat bir bilim adamı H2O diye bakar. Değil mi? İki kroşe bir kroşe oksijen var diye bakar. Bir yanıcı bir yanıcı iki gaz diyor. Yani susamış çönde olan bir insan su de çönde insanın su alması ile yani buradaki insanın su alması da vardır. Demek ki... <gülüyor> Kelimeler, üreti izmanı alacak, kelimeler, yeni perdeler mi yapıyoruz anlaşılmalı olması için? Yani... Valla benim bir şiirimde şöyle bir ifade vardı, Bayezid makamasında, bir sonu şehr etmiştim, uzun bir kitap halinde çok da iyi şehr edememiştim ama tabii belki şey edecek, edecek halim yokken bir şey değilim. Orada aslında bir ifade edelim ama becreti, anlamı, interesant sizi söyletme direniyoruz. <gülüyor> Nihane, kelamı gerçi mâlâ aşikâr oldu, Olduk, perdeyi gördüğün konferde bazı bir i̇şte yalan besitini bunu açıklamaya kalkarsak bir saat bir saat alır. uğraşamayız ama kelimelerin manaları açıkladığı kadar perdede değil de doğru duruyor. Yani şimdi bakın, adam bir ünsadınız, buyurun bir. Şimdi siz bir kelime bir yalan biliyorsunuz. Onlar ilgili bir mütevazı arkasında pek çok tecrübeyi Devletler var diyoruz, devletler var de diyoruz, Tek pek bir kimi e, ifade eden bir şey diyoruzdur. Karşı tarafı o birbiri dediği, basit bir kelime gibi anlıyor. Neyi nasıl anlaşacaklar? Yani, canım sen de tanınıyorsan, ben de tanınıyordum. Dillerinden tanını dediği vakit, mahiyetlik bilinemez bir şeyden bahsediyor. Sen ise, ilahiyatılarının genelliğinde temayürettiği gibi bir bilinebilir, bilir, anlaşılabilir ve kâla bir şeyden yani inancıyı rasyon verseyden bir çakur kelamı dair veya gelenekten intikal eden bir sanırım anlamını anlıyorsun. İyi de nasıl anlaşılır miyim? Bak başka şeylerden bahsediyoruz aynı kerbeyi kullanıyoruz ama yani veya tarihdeki vakitden geçmiş zamanda kalan bütün hadise her neyse ondan tarih geçmiş zaman demek çünkü Öbür yani tarih dergisi ise sadece insanların son beş bin insanları yazık kaynak kainat kullandıkları devirlerden bahsediyor. <Gülüyor> e şimdi nasıl anlatacağız? bir şeyler söylüyoruz, aynı kelimeleri kullanıyoruz ama kelimelerde, kelimelerde tarih inamızın biri. Bora, yine bu kitaptan alıp ettiğim bir ifadeyi hatırlayacağım. Bak, savunuyordu. Yalan kötü bir şey. Tamam. O adam demiş ki. Kötü niyetle anlatılan bir gerçek söylenebilecek bütün yalanlardan daha iyi oldu. Oldukça gerçek yalanlardan daha kötü niyet değiştirdi çünkü. Yani onun için işte, enteresan özellikleriyle ilgili. Ama ben de ee, niyet terektik ve tükürlerinden araya nakiz istemeyebilir ama <gülüyor> tamamen değişti. Kötü niyetle söylenen bir gerçek görenebilecek bütün yaranlardan zahir. O yüzden diniyetinle samim olacaksın. Yani samimiyet olmayacak yani bir sözü değerli. Madde düştü. O sözü sana söylediğini. E peki, sakin olarak ben kişilerini ifade ediyorum. Ama niyetim... İnsanların bu disiplinlerin kusurlarından bahsederken, insanların anlayış kusurlarından bahsederken, böyle bir tür felsefeyi, tarihi, ben konuşmalarda yani çöpe atmadım. Şimdi kamu bu tarif herfesine dahil olmadığı gerek, aneminizde çıkıp uçmalarına, her umanatın göre gayet ağır tehditlere tabi O tehditler YouTube'da var. O aneminde çıkıp insan yer yüz macerası servisi. 6 Orada meraklı arkadaşlar izleyebilirlerdi. Yani tamam, insanların böyle kabiliyetlerinin olduğu, olduğunu, anlayışlarında sinirli olduğunu, Vade karriyetlerinden sınıf dolduğunuzda, kanalında sınıf dolduğunuzda, bunda bir sanat gerektiğini vesaire vesaire. Aklıda gerek gelmeyen sayesinde tehlikeyi yapıyorsunuz. Bir de bunlar hep rahatsız edilir şeyler. Ben ihliyette insanların hoşlanmadığı gerçeklere söylüyorum ama ihliyette de söyleseniz, ihliyette de söyleseniz, insanların rahatsız ediliyor bu. Hazretleri yakın dostlarından bir işte, değişik yani? Ya hocam size çok moralistik yok, hiçbir şey bırakmıyorum. ...diye, <gülüyor> <gülüyor> hakikaten yani iyi miyette de olsa... ...bazı gerçekten de... ...haz bir kenara bir gereksiz yere... ...bir anlık konuşulmaz belki evlat o yüzden da, müdürlükler kendilerini de sağlıklı konuşuyoruz. Çok da rahatsız edilir diye. Ne kadar iyi miyeti olursam olay Yani, bilmiyorum artık... ...hakkara <gülüyor> Yoksa başım <kendim gülüyor> belki bir karnavalda mı? Musa da öyle. Ne yapacağız? İşte yürüsenelim şimdi aklıma geldi. Süleyman <gülüyor> kuş bilir, bilir, bilir dediler. Süleyman, Süleymandan. Evet, <gülüyor> evet. Aynı. Şiirde. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Aynı. Bir de baktığınızda da Bu da aynı şey değil mi? Evet, evet. Öyle bir şey. şey. şey. bir şeyleri de geçerim. Yani bu zaten bunu ikişeyleri de insan nefsi, biz nefsin altıka görüyoruz. Yani konuşan nefs, konuşan can, canlı. Canlı anlamına gelirmez. Artıklar ruh anlamına geliyor, nefes anlamına da Nefes nefesler de görüyoruz. Tayyip aranızı da nefes gelir, Nefes, nefes alıp kere canlı ruhlayı falan neyse şimdi. nefsine artı kan şimdi bu nefsine artı kanın hayvani nefislerden farklı olarak daha yüksek seviyede bir tencereyi tıkabilirsin beyninin kapatıları daha güç bir şey hacim olarak böyle yorumların üniversite defteri açısından aslında çok aşırı derecede fazla diğer hayvanlara göre. Belki ancak Baliler, yurt gibi canlılar ki insanı yaklaşıyor meydanlar olarak yani kapasite anlamıyla yaratmış. Yani. Kapasitesi tarzı insanı bilenerek ayranlık asla diyor. Bu neokonteks dediğimiz görüntüde daha çok insana bahsettiğinden ne de demek değil mi? Tamamdır. Neokonteks de daha çok insanda Efendim, bu insani gibi bu meynir, korontanlarında bile bu dostesteki bilgisayarın ödedikler, her anlarda yok. En yeni çeşitli ayrılmakta. Ayrıca bildiğim kadarıyla, Lanix'teki ses telleri, insanın mahsusluklar, telleri de bayramı şempanze gibi insanı aldıran yaratıklar da yoktur. Yani, Lanix'te de insan kadar çeşitli sesler çıkaramaz. İnsanlar, Herkes devirlerde kırtlar sesleriyle belki anlaşıyor, anlaşıyorlardı tıpkı hayvanlarla ilgili ihtiyaçları da sınırlıydı. Hayvan ihtiyaçlarında, karı boyunmak, işte efendim üremek vesaire gibi, barınmak gibi medeniyet müddeti çağlarında. Lakin, belki en iyi bir ülke bilemiyoruz. Efendim, ee, dil ve tutak işin içine dahil olan, laik sistemi çıkan sesleri, çok çeşitli sistemeti bilmek. Ya bunların bir çeşit sebeplerle, bilhassa genel kavramlar, universal kavramlar. Artiküler oranlı şahıs onları hayvanda şahit ediyoruz. Ama ona genel bir anlam yüklemez. Bir köpek at gördüğünde bir at görür. At ideası var. Atların hepsinin birbirine benzer olduğunu falan görmüyor. Yani insan. genel kavramı görmüyor. Yani bu tartışmalıdır ve uzun bir bahis, içinden de çıkılamayan bir bahis. Iletir, üniversite partiküller tartışması, Efendim, işte nominalistler de itirazı düşünelim i̇şte, üniversite kavramlara. Ben at idâsını görmüyorum, karşımdaki atı görüyorum. İnsan diye bir tarif var ama onun ne anlamayı yerine bilmiyorum, ben karşımdaki bir beyin görüyorum. İnsan olarak, ne biliyorum insan deyince, böyle bir şey yani. Ama insanlık, işte, yani bundan anlıyoruz pekala. Eğer biz bu genel kavramları, icat etmemiş bünyesinde insani, beşeri tecrübelinden zaten ihlas etmemiş olsaydı, <gülüyor> zaten düşünemeyecekti hayvanı seviyede kalır sadece bu şahit sadece bu an için işimize yarar. bakın bir farklaş olur şu şimdiki zamanında, mesela şu anda ben ne düşünüyorum ne görüyorum, ne hissediyorum, ne içiyorum, ne kokuyorum, midemde de oluyor, midemde kendi vücudunda herhangi bir alttıklar mı vesaire vesaire hiç dış duyulamam. Tamam, toplamı şu Allah. Anda... Fakat hayvanlar şu an, sen kuzenim var mı diye evet de hatta bir de başka yerlerde hatta tam şu var. Gelecek zaman projem yap göre bir planlama da yap. Geçmiş zaman tasarımları yok, gelecek zaman içinde yaşadığında yaşıyor. Çocuk da öyledir. Daha çok şey iki zamanda yaşar. Bekler. Ve peki yaş lazım. Yani zaman çizgi kavraması için çizgi bir göbek yani. Bu da zamanla oluşan bir şey. Biz dille direkt dünya görüşümüzü, direkt dünya tasavvurumuzu büyük ölçüde bir bir formasyonla ilgiliyoruz. Öğrenerek ailemizden. Ancak şu da var bak. 12 yaşından sonra dil öğrenmeye başlayan çocukların 2003 bir kelimeyi geçemediği müşahide demiştir. Var böyle baktalar. Bransız'da yakalanan bir çocuk vardı. Oran Amerika dair bir şey oldu. Bir tane dedi anne baba çatla kafadan dedi. Çocuklarını daha hemen 2 yaşta yerine gelmez sandalyeye zincirlemişler, koluma tıkmışlar karnı doymuşlar, dayak almışlar başka hiçbir insan yüzünden yürürmüştü falan da öğrendim. 12 iki yaşına gelecek, on şunların itibariyle kurtarmış Beytin niye var, geniş mi? E işte yani sonuç olarak bu çocuk 12 yaşından sonra tabi tedavi, ihtimal insan bana verilemiyor işte bir yaştan sonra o burada beyin gelişmesi ne? Ersan yani o insan ya diğer şeylerin gelişmesi de. E belli bir yaştan sonra yeteri kadar geliştirme demektir. Ya da artık anlamak kabiliyeti. Bu biraz sonradan öğrendik bir şey değil. Evet. Kur'an-ı demiştik demişti, Allah'ın insanı insanı, insanı öğretti Tamam. Buradan anlıyor ki, tam güvenliğe hepsinde artık ayımsan. Ben bu şu anlamda alıyorum. Yani insan belirinin ve kabiliyetlerini her acı hem diğer bakımlarda Avrupa'dan çok yaratılmış olması bile, potansiyel olarak buna müstahit istidatlı yaratılmış olması. Bir dil şahit şey değil mi? Bu, bu müstahit tabi biraz eski oldu ama sizlerden kışınızda başka kelime bulamazdım oraya. En iyi bir kelime oldu. Efendim, şimdi istidadı var. Bu tartışılmıştır arkadaşlar. Demokratik, ödenleri, materyalist, sünnet olarak, dilin insan umutlaşması, konvensiyonlarınız mesele olduğunu iddia etmişlerdir. Bazılar da dilin ilahi meşevi olduğunu iddia etmişlerdir. İstanbul'a gittikler. Evlat'ın da ikisi arası bir orta yol yani işte bir potansiyel istiyonu var. Zamanımızdaki semantikcilerden çok ilginç bir yolumuzu vardır. O der ki, beyin de Evrensel bir language, evrensel bir dil, cennet. Cihan şubur bir dil kabiliyeti ile doğar insanlar. Hatta bu alem şubur, cihan şuburla da evrensel iktidai dremerse de, nasıl bir şey olabilir? Çalışmalarını yapmıyor. Zamançılara arasında, çağdaş zamançılara arasında, kimlerde tabii bunu reddediyorlar. lan insan doğduktan sonra annesinden babasından işterek öğreniyor dili diye. İster cenniyet içindeki münafiketlerden dolayı insanların geliştirmiş bir şey olduğunu bilin etmesin. İster doğuştan gelen bazı potansiyel kabiliyetlerle birlikte yani Allah'ın insanlara isimleri öğretmesin, insanlara ilham etmesi Mübahi gibi bir şey, öyle değil anlaşılabilir. Herhalde dili İnsanların en önemli sermayesi. Yalnız biz şunun farkında değiliz. Ara dilini konuşan insanlar. Yani farkındadır da aslında değildir. Böyle şu tuhaflıkları vardır. Bazı şuur hallerinde o, o şeyin hem farkında yoktur hem değildir. İnsanlara bakın, yani ona girmeyen şu kandırma ilde de böyle. İnsanlar aslında pek ya da farklı olmaları gerektiği çok her gün karşılaşırlar. Biz zannederiz ki, kendi dilimizi yeteri kadar biliyoruz. Ben Türkçe'nin üç deli bile bilirim ben. Belki dünyada en iyi bir insanın bir kere bu dilin şairi, en şairlerden şairlerinden biri, hem ha, de haa diyerek, öyle. kere öleyim miyim? <gülüyor> en büyüklerden böyle, bir kürtüsü vardı, bir kürtüsü vardı, herkilerine yani, başvurdu. Anayip daha o bir şair. Büyük şairler, büyük şairler, büyük büyük şairler yani, haa. Ha, kategorisinde sayarken öyle zannederim herhalde öyle. Aratçası, Karsçası da olduğu için Osmanlıcay'da doğru gözüklen atlattık matlatıkla yapmış bir türkü var. Olan bir adam olarak, bir ihtimal şairi falan olarak konuşuyorum yani. Herhalde Türkçe'yi benim kadarıyla insan daha düştü. Hem de ancak düştü birini yani. İşte orada ne tavuk sözü diyoruz? 120 bin kelime civarında. Yani insan bilsen bilsen bilsen bilsen bir kelime bilsen bilsen bilsen bilsen bilsen bilsen bilsen İngilizce'de böyledi. Bir milyon kelimesi vardı ama otuz bir kelimeyi geçemez hiçbiri İngilizce'den terlekkeli. Yani bilemedim. İstisna hizmeti bence kırk bin olmuştur. Bilyarda bir kişiden. da zannetmiyorum. Yani. Derya kalan kelimeler de olacak. Bir kitap okurken ilk defa karşılaşacaksınız değil mi? Bu kelimeyle. Yani ben doğalımda okulken... bu, bu tam yeri yetişmek şey sormak istiyorum. Divan iyi Gidiyorum yani sizin onları biliriz biliyorum. Liman şiirinin dili ile de. bu modern şiirin dilini karşılaştırırsanız ne diyorlar? Onlara da gelirsiniz. Daha özel şeylerden bahsediyorum. Şimdi ben bile müşterilini biliyorum. Etavuk'taki kelime katılışının en fazla. Doğru mu? Zannınca tahminim. Müşterilinden fazla oturuş zannet biliyorum. Yani karşılaşıyorum çünkü. Bakıyor musun? Hiç kimse, Buna en dilimiz uzmanlar da dair kendi dili diler, ana dili diler, tam manası da bilen herkese, kendi kurulunu değildir. Var hiçbir dili. Bir kere kendi dili yeteri kadar bilmeyiz, var demiş. Bana varsayalım, ki biliyoruz, O dilin kelimelerini muayyen standart tarih içinde oluşmuş onun itibaren konuşulan anlamlarını bilmek başka ona bir takım ilmi, felsefi veya başka e, muhtemalar yüklenmiş ihtisas dillerine vakti olmak başka herkes ancak kendi ihtisas dillerini veya ünlük dilleri sunuyor başka ihtisas dillerine yabancıdır herkes mesela avuk arkadaşlar konuştuk bazı tabirleri Meselis Salat ve İstinat Mahkemesi kendilerine göre bir takım teknik ödelikleri olan bir şeyler birşeyler destekleyen, kanunabazlı şeyleri kullanırlar. E bilemezsiniz siz. Tarif etseler de anlamazsınız. Bir kelime gerektirir ihtisas dilleri. Onu anlamak için. Zaten ihtisas dillerini anlamayız. Çünkü zaten herkes kendi dilini konuşuyor. Barsaylı tüm bu engellere açtık. Yani bu dili, İmkânlara acaba realiteyi ifadeye elverişli mi? Yani Türkçe yetecek Veya İngilizce yetecek mi? Etrafımızdaki kainatın tam manasıyla Allah'ım da burada eksiksiz. Şimdi yetmez, hiçbir şey bu yetmez. Hatta hakikati tarif eder bütün diller. Hem de bir de 80 bölgesinde huzuru, unsurlarla dolu derinden değil mi? Semantik arsımlarında. Bir kere iki tane söylemiştir, bir kere daha da bırak değil da böyledir. Bu one ormanı da böyledir. Öteki de yani çok filosum, çok mantıkçılık zaten kabul etmez. O geç, birkaç tane kaldı. O cümleleri mevcut bile kabul etmiyoruz, tamamen saçma zararı. Bir de dilin, kelimelerin, cümlelerinin <gülüyor> <gülüyor> cümlelerinin, cümlelerinin, cümlelerinin, maiyetinde. Konuştuğumuz dilim. Yani gelen konulara, Haa, hatun çantakları elde bir tane itiraz yapmıştır. Nominalist ayı düşündü, girelist ayı Yani mantığın zaten bir sürü çeşidi var. Bir sürü problemi varmış. Bunları da bilmediği zaman bildiğimiz vatıları. Bir de bir de ifade kambiyeti diye bir şey var. Yani şimdi ben bir hikaye yapıyorum. Çocukken bir hikaye yazmıştım. <gülüyor> <Hatırlıyorum>, <gülüyor> bir de yapıyorum, başka da hiç denemedim nevle. Bir, iki tane adıra yazıyorum, mevzu olan kavram. Yani hep başka tür yazılar yaptım, şiir yaptım ama hikaye ayer roman için öyle bir kabiliyetim yoktu zaten. Şimdi hikaye anlatmayı da sevmem. Dikkat ederseniz konuşacakken bile böyle sanat derenlerin tür tasvirler falan yapmak yerine hep fikir cümleleri, birbirlerini duvarlık fikir itibarıyla cümlelerle konuşuyorum daha çok. Yani hiç de sevimli değil Anlatma o kabiliyeti. Biz yorumda bulduk ya neyse. Fakat kardeşim, insanlar zannediyor ki bir şeyi anladıysak anlatabiliriz. Ya bir ilim alır, şunu anlatır, anlatır da belki o işinli yolunda haklıya. Ama belki anlat kabiliyeti saygıdır. Allah Allah ötekiler, daha az bile bilim ondan daha iyi anlatırsın. Bir de ifade kabiliyeti diye bir şey var. Herkeste tozlu, herkeste tozlu diye, herkeste bilmem falanca büyük şahit olacak değil ki yani. İfade kabiliyeti diye bir şey var. Tamam sen o kili da ne kadar kullanabiliyor? Yani vokabilerimiz de öyledir. Mesela bir anladığımız kelimeler vardır. Bir de yazarken kullandığımız kelimeler vardır. Bir de hem yazarken hem konuşurken kullandığımız kelimeler vardır. Farklı vokabilerlerimiz var. Yani bir kelimeyi ben söylerim bir ben sen anlarsın ama asla konuşurken eğer yazarken kullanmasın. Öyle şey nerede var? İfade kabul diye bir şey de var. Yani biz gerçekliği, realiteyi, hakikati her ne diyeceksiniz? Veya etrafımızda küllayı anlamlandırırken ne kadar anlamlandırı diyeceğiz? Burada dil. Versete açısından bakarsak yani semantik, mantık ve matematik rastelenin muhakkudur, baş icapetleri derdiği gibi ilham, ilişkiliği gibi başka iltihar ve kusiyetler ona ilmektir düşünce de bu aletlerle çalışıyoruz. semantik bir sürü kusur var. Zannetmeyin ki mantığında matematiği yok. Matematik biraz saadet prensiyle itiraz etti ve çok basitleştirilmiş, değerleştirilmiş bir aristo mantığı olduğu için harika mantığının sınırlarıyla maalik. Aristo mantığından imanet değil etrafımızdaki halde demek istiyorum. Evet, e mantık da zaten bir şeydi. Yani Diğer mesela şiirde işte böyle sıkıcı bir tane klasiklaklattılar. E zaten mantık da yoktur, mantık büyütmen vardır der doğru herşey bir yerden. Herkes canımızdaki bir mantık büyütür. Nitekim bu sebepler tek ya mantıklı görünen, çok da mantıklı görünen bir türlü saf sata vardır felsefet halinde. Hiçbir kilozoflu sistemi de öbürlüğü ile kabul edilmez, farklı farklı sistemler birbirinden tanış ve farklı şeyler anlatan, hep de mantıklı görünen en azından büyük kilozoflar için ki öyle varsayalım. Hepsi de son derece mantıklı muhakimede ak akıllıca görünen bir türlü felsefetli sistem var birbirine tamaltı var. Nasıl oluyor? Aynı mantıklar, farklı antikadlar iddiası. Şöyle Şöyleydi Aristo'nun ve Eflat'ın temaviliyordu. Hakikat bir tanedir. Doğru mu hakime yapmak? Doğru diyerek bir kitle yani. Bir tiktir, bir tiktir, bir tiktir. O hakikate insan hakkın aşağı düştü. Ben çok aşık şüpheci bir filozofum. Semantik temellerinde, matematik temellerinde, mantık temellerinde sordular insan zihnini. İşte sorduluyorum şu anda da zaten. Kısaca bu ikinci sebepleri zikretmeksizin de olsa, kısa ifade etmek içinde de olsa, ikilerini <gülüyor> söylüyorum şimdi insanlara. Bunlar sorular Bunlara hemen öncecik öyle ikman etmekte, zaten bir sürü kusuru var bunların benim bilgimi kazayla. Zaman zaman tamam, konuştum ya, bundan bunları. Peki, insanın başka bazıları da var. Filhar gibi, ilişkili gibi mesela Veya işte insan, tecrübesi, bilgisi, insan dünya yolculuğu kaynaklanır sadece ilimden fersfede ibaret değil. İnsanların çoğu ilimden de fersfede tamamen bir haber olarak inşallah. Hatta kain ekseniyeti. Hiç alakası yoktur böyle şeylerde. Ama her köylerden yaşanlar yani. Mutlu başka mutlu şeyler var. Ruslu da olabilirler da olabilir. hatta. Daha, da da olabilir. Daha da başarılı da olabilirler. Daha da başarılı da olabilirler. Bakarsınız ilkok bu tatilinde olmayan bir adam trilyonlarca serde teyit ediyordur. Benim gibi bir büyük alimde böyle açlıklarına da okuyordur filan. Olabilir yani. Böyle şeyler. Ama siz mesela sadece ilim ve felsebeden, teorik düşünceden veya hüsnü düşünceden veya insanın anlayışıları ibaret eden etmiyor ya. Başka kaynaklarına var sanat gibi, <gülüyor> sanat gibi, biz, biz, biz, tarih gibi insanı besleyen başka kirli kaynakları da var. Herkesin bunların farkında olması lazım. Örtüde farkında da biz zaten bazı şeyleri pek de iyi anlatamadığımız farkındayız. Keşke daha yüksek fayda kabiliyatını forsaydın. Lütfen ben Oğlumla böyle kusurlu anlatımlar gerek konuştüğen gerek yazarken son derece aşırı kısaltılmış işler, son derece bozuk tık dişler öyle de anlatımlar bu mesele kardeşim. Onu öyle anlatsan kimse anlamaz, anlatsa bile hoşlanmaz. Yani ekspozisyon diye de bir şey var yani, e, tahkike salatı diye de bir şey var. Kainat anlatı diye her neyse yani kusurlar Kimisi farkındadır, kimisi değil. Fakat yani genel olarak insanlar kendimizi olduğumuzdan fazla ciddi alıyoruz. O eski dünya durumu karşısında her biri her şeyi ölçtü. Zannediyor ve karantin bir yerinde olduğumuzu, merkezinde olduğumuzu zannediyor. Nerede olacağın teşhirin ayağının dünyanın merkezinde temas etmesinin bir de karantin merkezindeyim. Şuur böyle tepkin diyor çünkü. Ben elbette de çevremi değerlendiren ben. Şuur böyle bir şey. Ama. Bakın, ister felsefe, ister tarih, Allah'ın yoluna kadar sev. İster idariyat, ister ismi tecrübe tasarruf yav. İster ilim, isterse sanat olsun. Her birinin kendi avantajları ve dezavantajları olan farklı metotlar evet. ve farklı olan farklı anlayış tarzlarıdır. Hiçbiri de hakikatin bütünlüğü ifadeye, eden, bütünlüğe hakikat ulaştıran kafi değildir. Bunların tamamına da vakıf olsanız bazı şeyler var ki ki o rübayede geçtiği eziyet sırları insan ikramı yaşar zaten. Tamamına vakıf hikmetin tamamını elde etmiş bir adam biri olsanız öyle bir hakim olsanız öyle bir görmedik ya tarihte. Varsayalım. Evet. Yine de anlayamayacağınız şeyler tam her birde farklı yolculukları, farklı bakış açıları, farklı kusurları ve farklı meziyetleri olan kişiler. Birini de böyle yeri kamerasisiniz. Onlar için tenfiz olarak bunları insanlık görevini tamamlamakla yetişmek tayin olacak. Dil bunların içinde çok büyük bir rol oynuyor. Yine kadar ve yoldan bir önemi görüyordu. Çünkü orada dini düşündeydi. Dile görmek zorundasınız. Dille anlamak zorundasınız. Orada da büyük sınırlarla karşılaşırsınız. Ben zaman alan bu eski ilahiyatçıların böyle ilahiyat bahislerinin mantık ürüterek tartışılasınlar, bunlar ne kadar saf alın diye bir büyük altından büyümüşürüz. Çünkü mantıkla ilmi bahisleri kavrarsınız matematikle. Ama imtani bahislerde hiçbir şey var O sınırlarını da bilmek lazım. Yani, bütün bunlara ilave eden ifade kabiliyeti de var. Şimdi bir fensefe çabuk. Güzel. Zaten dille var. Dille fensefe yardımcı. Benim dil ve fensefe yani diye bir vardır. Orada bir fensefe kongresinde sunuluk. insan balık ve zaman diye son derece yoğun hem de güzel hususu bir makalem var. O tavsiye ederim. Benlik meselesi, dil meselesi. Dışımızdaki galite hani, meselesi ve zaman meselesi diye ve bütün felsefe ve felsefecilerimiz usta da yardımcıları öyle bir mesleğe önecek bir felsefeci yani bir kadar. Bundan sonra da geleceğimiz de olarak da söyleyip felsefeciler benim kabul etmez. Tarihçiler tarihçi kabul etmez. şairler şair kabul etmez. Ben de hepsini iddialıyımdır. <gülüyor> Tuhaf bir iştir. Ama yani... O da dedi gelmişken, şaka baka bir yana arkadaşlar şimdi bu dil ve felsefe bahsinin mebadisi de yoktur. Müntehası da yoktur. Ne başı ne zoru yoktur yani. Zaten bilmiyoruz nasıl başladı dil. Dilin pek çok hususiyetini zaten biliyoruz. Ayrıca farklı dilden konuşuyor bir ürünün dediği gibi. Ayrıca zaten herkes kendi hususi dilini konuşuyor. Yani senin Türkçe'nin, benim Türkçe'nin tıklatıp ayrı değil, senin bildiğin kelimeler başka, benim bildiğin kelimeler başka, benim bilmediğim, senin bildiğin çok kelime var. Vokabinerimiz farklı, ihtisaslarımız farklı, zevklerimiz farklı, hayat verilmeniz farklı, yendiğimiz yöre farklı, o yöre lehçelerin farklı mesela, her şey farklı. Bunların da farkında olmak, kaydılar. Şöyle bağlamak istiyorum ben bu sözünüzü, gene istediğimi yani sorun da ben bu sözü şöyle bağlayabilirsiniz. Bu insanlık ırkı biraz mütevazi olmayı öğretse iyi olur. Çok fazla hata tutuyorum yani biliyor biliyoruz diye. Ya ne diyoruz? Tarihçi olarak tarihi kadar diyor. Bir kere bilmesini mümkün olan bir yalan diyoruz? Matematiçi olarak matematiği ne kadar diyor. Yani matematiği tamamını biliyoruz. Mesela. Mümkün değil. İltebilemez, şu anda yok. 1100'den yok öyle bir şey. 1100'den başlarında vardı, kabul ama şimdi yok bir Kuvankara vardı mesela. Ama artık öyle bir diyor. yok. Felsileyi ne kadar biliyoruz? Veya mantığı ne kadar biliyoruz? Hem de mantık profesyonel olarak ne kadar biliyorsun? Kusura Başka bir adam olarak değil. Pek çok şey şöyle son derece sanki bir takım intibalar halinde bildiğimiz halde sanki ki ürüne da her şeyi bilirmişim. Böyle tam bir neftelik itimadıyla konuşuyoruz, büyük büyük meseleler, büyük büyük kavgalar yapıyoruz. Bu biraz saçma ve absürt, biraz hatta delice arkadaşlar. Ve insanlık, maalesef biraz delidir. Ve Walter bu Müslüman bunu söyledi. Tarih, beşeriyetin çığlılıklarının hikayesidir. Bu hesabıca bütün beşeriyet çığlılır yani. Bu <gülüyor> fikre katılmamak zor görülüyor diye bağlayalım. <gülüyor> evet hocam, evet, zaten zamanımızda doğru doğmak içeridir. Ee, bir hadis-i şerif aklıma geçiyor. Benim gibi sevgimiz az güler çok ağırlığınız oluyor. Tabii evet. ne demek istediğiniz anlayacak bir durumda de, değiliz. Ee, fakat şöyle bir lezzetle yaparsan, ben Rize diyeyim onun için Rize'den öne göre çay Rize'de yetişiyor arkadaşlar. Adana'da çay yetiştirmeye kapışırsanız hiçbir şey haberler. Neden? Topum toprak ve iklimin ilişkisi var. Benim çaydan yani. Adana'da da tamık yetişiyor. Öyleyse bir insanın bir şeyi anlayabilmesi için mutlaka yeteneğiyle örtüşmesi gerekiyor. Fıtratıyla örtüşmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de tek bir yerde fıtrat ayeti geçer. Rum Suresi 30. Ayet. Ben ilahiyeti değilim. Din adamı değilim ama dinimin adamı değilim. Onun için oku, okuduğu da. E, fıtrat ayetinde bir maalde enteresan bir şey söylüyorum. Ben size fıtrat nakşetim diyor Allah. Bunu bozarsanız bataklığa yöresiz. Çürürsünüz. Çürürmüş insanların kimliği anlamaları ne kadar mügün olur. Bir anekdotla biraz havayı dağıtmak istiyorum. Bir mürşidin kapısına bir mürşid gider. <gülüyor> bir mürşidin şey da bir mürşidin biraz dağıtmak istiyorum. Bir mürşidin kapısına bir mürşid gider veya bir yabancı bir adam kapıyı çalar. İçerideki mürşid kapıyı açar. Der ki içeri girmek istiyor. Evde kabul ettim. Hiç seni çıkarmaz, içerideki dedikleri bir kaseye veya bir kaba e, böyle silme su doldur, doldurur. Gelir, hiçbir şey konuşmazlar. su dolu. Dışarıdan gelen adam da anlar. E, dışarı çıkar, bir yakarladır, şey üzerine koyar, suyu üzerine koyar, taşmaz. İçerideki derpi şimdi Yani şunu demek istiyorum, içerisinde onu nereye gidecek? Bu da diyor ki, ben içerisini hiç rahatsız etmem, yaprak gibiyim. Onu hiç taşırmam diyor. Demek ki sadece dille konuşma olmuyor arkadaşlar. Esas konuşma gönül dilidir. Biz bunu kaybettik ve medeniyetimiz kaybettik. <gülüyor> evet, <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> ben, ben daha iyi karar diyor. görüntülü derken, şimdi biz e, benim Dükme İlhanetsin'in iktidarında gerek çağdaşlaşma ve batınlaşma tarafları Kemalistikler'in gerekse geleneklere dönüme taraftan İslam'ın ülkeleri yanlış olarak bu biçimleri olduğunu yaptı. Yani kendi kültürümüzde anılmaktan itibaren zarar bir erot yolda. Bunlar belki kültürlerin kaçınılmaz kaderleri diye de takip ama ama işte şişte tarihde kendi kültürümüzde büyük ölçüde kaybettir. Yani bir kültürçe maalesef fakir bir kültürçedir. Eğer bilgiyi en modern konuş entelektüellerinden 4-5 bin kelimelik bir vokabülerle konuşuyorlar. Bu kadar sınırlı bir vokabülerde elit metne yapamaz. Bazıları da zırvaları kelime diye bir takım gürültüleriyle tek kitaplarının ortalarında popüler bir zaman küçük yaş, ayakkabı gibi şeyler yazar onun kitabından. halk gürültü çıkar konuşurlar bedel veriyor. ondan da bederdir Ayakam'ın, onun laflarını hiç bilmeyin. Yani yürültü çıkarmıyoruz ve konuştuğunu uzan ediyoruz. Adam kitap tercih ediyor, yabancı şüce kitabından bir misal edildi. Ne kimse kanını atır. Eğitişimsel usanma oluyor. Şimdi bakın, felsefe tarihi İçiklapu Amerikanlısı'nın tüceye çalışır. Nenler diyor. Şimdi nedir bu nenler? Nen şey demekmiş. Bu diyor tabii şey kelimesi yerine. Şey Arapça, Arapça kullanmayacağım. Ne yapacağım? Ne kelimesinden herhalde nen diyor. Nesne anlamına. Kendince, aklınca. Şimdi eşya kelimesi, şey kelimesinin çoğumuzu şeyler demektir. Eşya demek işte, şeylerin yolunduğuna göre eşyada nenler var. Nenler. Buyurun ben buradan yakın. Muhammed'in ne dedi mi? Muhammed'in evet, muhasemiz. Sanırım neyi <gülüyor> de söyleyeyim ya. Nenler. Eğitimler burası. Hı, <gülüyor> Öte Ölde. Yok bilmem bekarlı ağzı. Kardeşim ki adam Türkçe konuşuyor. Bu hele felseciler mi? Akıllarınız var. Mesela literatürdeki telin Türkçe'ye tercüme ediyorlar. Anlıyor ter musun? tercih edilir mi? Sen derin misin? Bir terimi öğrenmek için o disiplin içinde pişmek yıllarca, 20 sene, 30 sene terimle kazanmak ve ondan sonra o terimin kurgunun devrederek kullanmak gerekir ki o terimin bir manası olsun aktif aktif de yürüttüle dımar Yani sadece büyük bir terimlerle verilmez ki terimler olacak. Ne yapıyorsun yani? Yerinizin tarihi tarihi tercüme edeceksiniz, tarihlerce diye. E edersen hiçbir anlamı olmayan bir yürüttü. İstiyoruz sizin lafını anlamak için Şahin Üçer kadar tarihçi emek vermek lazım. O kadar emek veren bir babayı hiç de görmedim ben Türkiye'de. Yani Şahin Üçer kadar, tarih emniyet vermeyecek kadar. adam da teki devrinin teki bütün öbürünü böyle yitmeyi falan harcamış, yaşamamış bile hayatını. Kim o kadar emek verecek kardeşim? O kadar emek vermedin de sen onu öyle üç beş tane saçma tercümeyle anlayamazsın kardeşim. Onun için de pişmiş olmak lazım. O disiplinin içinde ötü. Elifes kazanmış olmak lazım. Yani şimdi matematikte konsistence diyor efendim felsefeci de ihsan içeri. Ya matematikçe almak lazım o matematikçinin ne dediğini anlamak için. Hem de iyi matematikçe olmak lazım. Bayağı matematiği anlamak lazım. E yani şimdi sen sadece pratik tecrübe olarak, laboratuvar çevresi olarak veya iyi bir tecrübe olarak bir şeyleri biliyor olabilirsin. Bakın derin bilgi külüne vakit olmak mahiyete vakit olmak anlamında kesin bilgi değil ki. Hiçbir disiplinde de sana bunu vermeyecek. Ayrıca ben garantiliyorum şu kez bir Yani herhangi bir disiplin de hakikati kusursuz, eksiksiz, tam kavi manada tarif etmek mümkün değil bana yani. Yani bütün bu iddadlari, hangi disiplinler grubu olsun, konuşanları, tarihte olanlar, büyükler de dahiller, en çok hem duyduğun, hayal ediyordun, büyük liderlardan, büyük lider adamlardan da dair olmakta, boş konuşmakla idame ediyor. Onlar gelişen bir şey değil. Tam antiolar hakkında değil. Yani gerçekte öyle bir şey yok. O yüzden ayamın bu sözleri çok biber kapatma taleyi. Bu ezeliye sırlarını, ne sen ne demek? Ben bunu birkaç kerede aynı bölümde Türkiye'ye tercih ettim ama şimdi kendi tercüme hakkında gelmiyoruz. Ezeliye sırlarını, ne sen bile girsin ben, efendim ne diyor? Bu, bu, mağrı harfi, ne sen o diye girsin demek? Yani bilin mi? Bir de yazılmış haklar nedir? Vardiydi ki mesela, biz asırlarca planlıkların dibinde dolaştık ama Şampo'ya gelip, Piyanotikleri okuyucuya kadar Eski Mısır'ın o resimlere yazılarını, şimdi bir tek bir şeyde de var Sultanahmet'e de var bir tane gibi de resim resimler bir, bir, bir, bir şeyler var o herhangi bir tizlere, okumayı bilmiyorum, Ne yazdığını ama yok değil mi? Bilinmediğim bir dilde yazılmış bilmediğim bir dille yazılmış, bilmediğim bir tabeli yazmış. Çince bir kitap alsanız elinizde ne anlayacaksınız arkadaşlar? Onun gibi Çin harbilerine yabancısınız. Latin harbilerine benzerli bilmediğiniz dilde yazılmış, bilmediğiniz bir kitabı okumaya çalışmak gibidir. Aslında Koreli için benzerim nasıl geliyor aklıma. Tabiat, aklındaki bilgimiz, bütün bilgilerimiz, bilmediğiniz bir dilde yaz, yazılmış, harfleri de tanımadığınız, manasını anlamadığımız bir dilde yazılmış bir kitaba benziyor. Ne yapabiliriz? En fazla bu harfler tasmiyede edebiliriz, sunlayabiliriz, işte 20 yapabiliriz, bu hafta 10 tane bu hafta 20 tane istersen. daha ileri gidemiyoruz. Gibi bir belge yapmıştı? Şu şair 21. yüzyıl, burada büyük hak vermemizin gerektireceği kadar şüpheci <gülüyor> Herhalde. Bu büyük gelişmelerde var ki umurlu, çok mu fazla? Tabii, avrederler söz konuşmalarla yani geleceğe konuşmaya ilk bir değil mi? Hani yani niye değiştirildiler? Mal olacağım. Zamanımızda buluz zaten. Çok teşekkür ediyorum Gerçekten bir sofrasından çok güzel, acıveri tatlı, macun e, tatlı tatlar aldı. Yunus Emre dediği gibi bir elife dediği mane. Ucdulla, bütün, Görüştüm, tamam, ben işte diye Bu konuyla yeni bir konuşmaya yani gideceğiz. Ben böyle birkaç saat yıllar istiyorum. Hepinize çok hocamlar, çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür özetliyoruz. Sabırla dinlediğiniz için hepinize iyi günler.